Kardeşler şuna inanın, gönülden söylüyorum. Keşke burada Tıba Erva kardeşimiz olsaydı. Onun o latif sunumuyla dersimizi dinlemiş olsaydı. Şimdi selef alimlerimizden biri dininizi kimden aldığınıza bakın diyor. Şimdi belki çoğumuz birbirini tanımıyor olabiliriz. Önce kendimden bahsetmek istiyorum akidemden. Yani en azından bilin. Böyle akideyle bir kardeşten bir konu dinleyeceksin inşallah. Kur'an'ın ve sünnetin korunduğuna iman eden bir insanın. Sünnetin aynı Kur'an gibi korunduğuna iman eden bir insanın. Sünnetin vahiy olduğuna ve mucize olduğuna iman eden bir insanın. Eee yolların en güzeli Resulü yolu, sahabe yolu, selef yolu, vefat etmiş hale yaşayan genç, yaşlı selef alimlerimizi Allah için severim, seviyorum. E, aklın nas karşısında yorum yapmadan teslim olması gerektiğine iman eden bir insanım. Ben buyum. Ve yaklaşık 10-12 yıldır kitap yazıyorum. Davet yapıyorum. Muhatap aldığım kitle genelde avam kesimi. Fakat bu son 2 yıldır hatta 3 yıldır işte sünnet inkarcıları, işte tekfirciler, bunlara da biraz e, ilgi alanıma girdi. Bunlar da ilgi alanıma girdi. Ama en çok insanla Allah ilişkisini e, kurulmasına e, çaba gösteren bir Müslüman. İnşallah bugünkü dersimizde o maşeri sıkıntıdan kurtulmasına bir kişinin kurtulmasına vesile olabilecek bir konuyu ise paylaşacağım inşallah. O defter sağdan mı gelecek, soldan mı gelecek, o mahşeri sıkıntı, o peygambere git, bu peygambere git, yani çok şedid bir sıkıntı var. Ama öyle bir konu işleyeceğiz ki inşallah o sıkıntıdan alınacak ve arşın gölgesini gölgelendirilecek defter sağdan gelmiş olacak öyle bir konu. Yani konu çok mühim ve çok büyük bir konu. Yine öyle bir konu ki bu imanın tat alacağı bir konu. Bu konuyu iyi belleyen, sindiren bir Müslüman imandan tat alacak. Selef halilerimiz şöyle der. İmanın tat alması ne demektir? Daha çok salih amel işlemesi demektir. Zorluklara göğüs gelmesi demektir. Ve uzun soluklu bir e, Müslüman yaşam demektir. Ha, primi çok e, olan bir konu inşallah. Yine iyi kavranıldığında üzerinde çok ecriler alacağımız bir konu. Yine yarın mahşerde amellerimizin yetersiz kaldığında kendisinden takviye alacağımız bir konu. Herhalde çok önemli bir konu olduğunu kanatına varmışızdır. Konumuzun adı kardeşlik. Şimdi davet uslubundan biraz bahsetmek istiyorum. Ben bir konuyu ele aldığımda ister makale olsun, ister kitap olsun, ister konferans olsun öncelikle o konu hakkında 3-5 soru sorarak e, araştırırım ben. İlk sorum şu olur. Neden bu konu? Ben bu konuyu bildiğim zaman ne kazanacağım? Ben bu konu ilgilenmemiş olsam ne kaybederim? Kazanç ve kaybı yan yana getiririm. Hangisi ağır basıyorsa ben onunla ilgilenirim. Yine bu konuyu masaya yatırdım gerçekten primi çok yüksek olduğuna şahit oldum. Bundan yaklaşık 8-10 sene kadar önce Kişisel Gelişim Dergisi'nde bir kısa okumuştum. O kısa inşallah size paylaşacağım. Ve bu kısa Allah'ın izniyle davet hayatımda yeni bir sayfa oldu. Ve hala faydalanıyorum o kısadan. Ve çok etkili olduğuna şahit oldum. İnşallah size paylaşmak istiyorum. Kısa şu bir tanesi arkadaşıma diyor ki gel diyor Çalıştığın fabrikada seni gezdireyim diyor. O da tamam diyor. Ertesi gün gidiyor fabrikaya. Gezerken yerde bir yağ birikintisi görüyor. Bu nedir diyor. Herhalde yağ gelmiş diyor. Şef buraya geldi. Çabuk şu yağları temizle diyor. İşte orada bir sorun var. Arkadaşı diyor ki o şefe sor. Bu yağ nereden geldi? Ya nereden geldi bu yağ? Herhalde borudan damlamış diyor. Çabuk boruları tamir et diyor. Diyor ki şefe sor diyor. Niçin borudan damladın? Ya niye borudan damladı? Herhalde contadan diyor. Çabuk contaları değiştir diyor. Yine şef'e sor diyor. Neden contadan damlıyor? Ya contadan niye damlıyor? Conta zayıf o yüzden diyor. Çabuk güçlüsünü taklıyor. Daha sağlamını taklıyor. Yine sor diyor. Conta neden zayıf diyor. O da diyor ki ya işte ihaleyle ikinci kalite alındı. O yüzden conta zayıf. Yani yerdeki ya bir ikincisi silinmiş olsa çözümüne ulaşılmış olunmuyor. Neden olunmuyor? Çünkü o, o John Thor'da olduğu sürece tekrardan anlayacak. Yapmamız gereken de sorunların üzerine gideceğiz, arızayı tespit edeceğiz ve orayı tedavi edeceğiz. Böylelikle biz yorulmamış olacağız. İnanın bu formatta bir kitap yazdım. Bir bayan içinde örtülmek istemez diye. Önce şöyle zannederdim. İşte insanlar Allah'ı tanımıyor, Kur'an ve sünnete gerek, gerekli önemli vermiyor. Bu yüzden kapanmıyorlar. Zannederdim. Ama bir anket yaptım, yani niçin buna kapanmıyor? Hiç de öyle değil. Kim ihmal kimi, kimi erken hastalığından, kimi işte kapandığım, işte bu olacak gibi oldum, tekrar açıldığım, işte evlenince söz kapanacağım, biliyorum ki farz ama işte ne yapalım gencim. Yani birçok sebepler var. Ha demek ki her öksürene aynı ilaç verilmezmiş. Ben bunu öğrendim. Ha, o zaman ne olmuş olacak? Eğer bir yerde arıza varsa önce o kişiyi de arızayı tespit edeceğiz. Yani hangi sebepten bu hastalık bulaştı bu kardeşe? O sebebi tespit ettikten sonra çözüm inanın çok olan. Şimdiki konumuz kardeşlik. Şimdi şöyle bir sorakla gelebilir ki gelmesi de çok doğal. Yani kardeşlik hakkında o kadar ayetler var, hadisler var, sade ayetlerinde örnekleri var, hayattaki tecrübeler var. Yani bir, bizim Müslümanlarla deli sıkıntısı mı var ki bu konu işlemleri? Yani yeterli kitap mı yazılmamış bu konu işlemleri? Şimdi bilgi ayrı bir şeydir. Bu bilgiye iman etmek ayrı bir şeydir. İman edilen bilginin salih amele dökülmesi apayrı bir şeydir. Ne gibi? Her yerde veririm bu örneği. Bir kum saatini düşünün. Biz üstteki kum panellerine bilgi diyoruz. Daracağı da iman diyoruz. Dökülen kısmı da salih amel diyoruz. Bir bilgi geldi, aşağı indi, vakit oldu. Mesela ne bilgisi diyelim? diyelim Ramazan'ı da değiliz diyelim. Size ki, arkadaşlar diyorum, kardeşler diyorum, Resulü Aleyhisselam pazartesi ve perşembe günü oruç tutardım. Bu bir bilgi midir? Bilgidir. Sizin kum saatinde bu bilgi geldi. Günlerde ne gün? Diyelim ki çarşamba. Çarşamba gecesi bu bilgi aşağı iner, insaka az kala imanın kapısına dayanır. Ve sizin imanınıza der ki, iradenize, Hatırlarsanız dün Fecda Sebele bir bilgi vermiş. O benim. Yani uygulamaza pratik yapmanıza bir beş dakika ya da yarım saat kaldı. Ne diyorsun? Eğer onaylayacaksan ben hemen salih amele atlayacağım. Zaten salih amele beni çağırıyor. Gel aşağı diyor. Her şey senin imanına bağlı. Onayına bağlı. O sırada bir şeytan geliyor. Ya yaz sıcağında olmaz. yarım işe gideceksin. O bilgi diyor ki biliyorum sen doğrusun ama şimdilik düşünmüyorum. Bu bilgi tekrar yukarı çıkmış oluyor. Arıza bilgilendiği. Arıza nerede? Onaylanmamakta. Yani, e, Kullanmalarını bulamamakta. Şimdi konumuz kardeşlik. Yani e, vallahi çok üst düzey kardeşlere ben şahit oldum. Yani hiç zannetmeyelim şu ortam güzel ortam biz kardeş oturuyoruz işte asıl kardeşlik budur. Bu bizi aldatmasın. Gerçekten kardeşliğin bir sınırı vardır hocam. Bir minimum sınırı vardır. Bir de maksimum sınırı vardır. İşte kişi imanına göre bu minimum maksimum sırasında dolaşır durur. Artık ölüm meleği nerede yakalarsa. Umarız zirredeken yakalar. Şimdi han dedik ya ortada bir kardeşlik sorunu var ve biz de bu soruyu masaya yatıracağız inşallah. Şimdi sorum şu. Diyorum ki ben sizleri sevmek zorundamıyor. Böyle bir zorunluğum var mı? Bu dileme sordum. İslam dini hiçbir zorunluğum yok diyor. İster kardeşlerini sev, istersen sevme, düşman ol. Ama her ikisinin sonucuna katlandı. Şimdi o zaman yapmam gereken şu. Diyorum ki, ey bu dinin sahibi, eğer ben bu kardeşleri seni rıza için seversen bana ne vaat ediliyor? Bir vaatlere bakayım. Sevmezsem ne kaybedeceğim? Ona da bakayım. Eğer çok da arasında fark yoksa, yemin edeyim ben sizlerle uğraşmak istemem. Neden? Şimdi kardeşler biz zamanla imtihan oluyoruz değil mi hocam? Hidayetle ölüm arası zamanla imtihan oluyoruz. Her saniyemiz imtihan süreci içinde. Çok basit bir örnek vereyim. Hocam saat tutun. Başla diyeceğim. Bitti diyene kadar sağ tutun. Başlıyor muyum? Başlıyor. İçiyor musunuz? Başla. İçmiyorsun değil mi? Bismillah. Elhamdülillah. Bitti. 8 saniye isen 10 saniyede. Benim hayatımda 10 saniye gitti. Ve ben zamanla yarışıyorum. Günde 5 defa içsem, 50 saniye sen 1 dakikada günde, ayda 30 dakika, yıldan ömrümde en fazla 2-3 gün gidiyor. Ve ben bu dine saygına derim ki, eğer benim şu hareketimde, sahilde tuttum, ikram ettim, 3 cüdümden içtim, Bismillah dedim, Elhamdülillah dedim, yani zaman harcadım. Eğer bu 10 saniyelik zaman zarfına bir ecir yoksa, ben kardeşe ikram etmekle vakit kaybetmek istemem. Çünkü ben zamanla yarışan bir insanım. Bu dini sahibi der ki, feykular, sahilde tuttun ya, bir ecir var. İkram ediyorsun, iki ecir. Üç judo, üç ecir. İçine hoklamadın, dört ecir. Otur atıyorsun, beş ecir. Elhamdülillah, altı ecir. Yani iki saniye bir ecir düşüyor. İşte şimdi tamam diyorum. Aynı şekilde... Ben bir kardeşe ilgileneceksen, onun hatalarına tahammül edeceksen, beni öfkelenilecek durumda, üzüleceksen, bunun bir bedeli olması gerekiyor. Eğer bu karşılıksızsa, yemin ederim inzivayı çekilirim, kitap yazarım, kimseyle uğraşmam ve ben sağ tarafdaki meleği kalemimi sürekli oynatmaya çalışırım. Şimdi dini sahibine soruyoruz. Aynı su misali gibi. Bir kardeşte kaç ecir var? Bir bardak suda yani 4-5 tane sayılır. Peki daha da fazla var. Biraz düşününse tefekkür edersin, o an içerken şükür edersin. Şimdi bir benzetme yapalım. Diyelim ki bu kardeşimiz. Müslümanlar ancak kardeştirler. Şimdi biz kardeşi ağaca benzetiyoruz. Bir ağaç düşünün. Şimdi ağacın den bize bahsedilmemiş. Ağacın boyundan, gücünden, zayıflığından bize bahsedilmemiş. Çok yapraklı, az yapraklı, bundan bahsedilmemiş. Müminler ancak kardeştirler. Ben kimi kardeş bileceğim? Bir selef sözü var, çok orijinal, çok güzel bir söz. Aynı cins kuşlar birlikte uçarlar. Şu an bir akide birliği var. Akile birliği, yani sahih akide içindeki tüm Müslümanları ben kardeş bileceğim ve benden sevmem talep ediliyor. Sorun şu, kaç ecir var bu kardeş ağacında? Bu din der ki bana, yani Kur'an ve Sünnet bana şunu söyler, der, kardeşine tebessüm ettiğin zaman sana ecir yazılıyor. Duvara tebessüm etsem ecir yazılmıyor. Ve çok zor bir şey değil. Hareket şu. Bitti. Onurum rencidi olmadı. Param gitmedi. Ekse bir zamanım gitmedi. Yani tebessüm ederek de bir şeyler kararlayabilirim. Yani vakit kaybı değil. Olsa ne yazılır? En fazla bir saniye. Bu kadar. Bir ecir yazılıyor. İki, eğer sen bir kardeşini seversen sünnete itibar etmiş olursun. Sünnet ecri. Yani Resulü ayak izine bastın. O ayak cennete kadar gidiyor. Güzel bir prim İki ecir. Müminler ancak kardeştir. Allah'ın bir kanununu sen uyguladın, pratik yaptın. Üç ecir. Ona ikram edersin, ikram ecri alırsın. Dört ecir. Ya aslında çok fazla. Sıkıntısını giderirsin beş ecir. Cihada gitmek istiyor, parası yok. Koy cebine cihat parasını sıktı. Tüm kurşun ecri oturduğun yerde sana da yazılıyor. Kardeşin hasta düştü. Sabah ziyaret et. Akşama kadar meleklerin doğasını al. Akşam gittin. Sabah kadar doğasını al. Yani bir kardeş ağacında sayramayacak kadar çok ecirler var. Peki bunu bilmemize rağmen neden? O üç düzey kardeşlik seviyesine ulaşamadık. Sor, yani yeni bir soru ortaya atıyoruz. Biriken ecir ne işe yarayacak? Ya niçin ecir avcısı oluyoruz biz? Ya bu kadar ecirler var. Tamam da niçin? Bu ecirler ne işe yarayacak? Yani ben nerede kullanacağım? Cennette. Şimdi kardeşler ben iyi bir cennet okuyucusu olmazsam ecirlere değer vermem. Ecirlere değer vermezsem bu kardeş ağzına değer vermem. Demek ki bak ne, ne yaptık demin o fabrika örneği, kazı kazdık nereye kadar geldi? Cennetin değerini bilip bilmemeye Kardeşlikler de cennetler Hiç akla gelmezdi değil mi? O zaman ben sizleri sevebilmem için önce cenneti sevmem lazım. Yani cennete öyle bir okuyacağım ki Kur'an ve sünnette yani bir arkadaşım tabiriyle hayırlısı bir cennete girseydik dediği gibi yani bir ayağım cennette bir ayağım bu dünyada. Eğer o havayı yakalarsam ben kesinlikle sizleri çok severim. Çünkü neden? Sizler benim için cennetli bir merdiven olacaksınız. O zaman sizlere bakış açınızı şöyle değiştireceğiz. Karşımızda cennet var, arasında sizler varsınız. Memleketiniz hiç umurumda değil. Yaş, boy, sakal, cins hiç umurumda değil. İster Rus, Çin hiç umurumda değil. Siz bu dairenin içinde bir ağaçsınız. Bir kardeş ağazısınız. Ve size meyveler var. Görmeseniz bile. O zaman siz benim için çok kıymetlisiniz. Yani zerka olduğu için değil, arkasına cennet olduğu için benim için çok kıymetli zerka. Şimdi yapmam nedir o zaman. Birinci dersim, çok iyi bir cennet okuyucusu olma. Birinci dersim. İkinci dersim aslında ilk ders şu olmalıydı. Ben sizleri kimin için seveceğim? Kendim için mi? Anne babamın rızasını kazanmak için. Kimin için? Rızas. Bizleri Allah için sevmeniz gerekir. O zaman durun. Ben bir Allah seveyim ona bir dostluk kurayım, ona güveneyim vaatlerine, onla bir tek taraflı konuşayım, onun vaatlerine iyice güveneyim, ensende hissedeyim varlığını, ondan sonra ben onun sevdiklerini severim, sevmediklerini sevmem. O zaman yapacağım ilk ders neydi kardeşler? Allah ile dostluğunu kuvvetlendirme. Ben Allah'ı seversem, Allah beni sever. Allah'ın beni sevmesi ne demek? Senin kalbine sevgi tohumu atması demek. Hani siz beni seveceksiniz? Siz ben sevdiği zaman otomatik miyim? Ben siz zaman. Yani iş nerede bitti? Bir, Allah sevgisinde. iki iyi bir cennet okumada. Şimdi tabi başka zaman inşallah Allah sevgisi dersini yaparız. Allah kısmet ederse Ve iyi bir cennet okuyucusu de inşallah ileriki zamanlarda yaparız. Şimdi şeyden bahsettik. Minimum kardeşlik, maksimum kardeşlikten bahsettik. Şimdi diyelim ki kardeşi ben ilk kez gördüm. Şimdi eğer Allah-u bir sevgi tohumu atmamışsa bu kardeşe karşı, sadece ben derim ki hüsnü zan beslerim. Yani kardeşlerle beraberse büyük ihtimalle bizim gibi düşünen bir kardeşimiz. Allah seni seviyorum derim. Bu der ki ya ne yaptım? Vallahi kardeşim, yani bizim gibi düşünmen yetti. Akideni sevdim aslında. Akidesini sevmiş oldum. Bu minimum. Buna yolculuk yapmadığım özel e, şey, e, hobilerini bilmiyorum, hobilerini bilmiyorum, sıkıntılarını bilmiyorum. Yani bilmiyorum oğlu, bilmiyorum ben. Ama sadece dairede. Bu minimum bir sevgi. Yani bu minimum sevgi atıl bir sevgi değil. Çünkü daha zamana ihtiyacımız var. Bir de maksimum sevgi var. Maksimum sevgi e, bir örnek verelim. Allah Teala diyor ki Haşr suresi 9. ayette. Kendileri zaruret içine bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Yani bolluk zamanı herkes ikram ediyor. Yani iş yani şöyle dememizi beklemeyin. Vallahi kardeşim Allah razı olsun. Neydiydi ikram ettiler bu zorlukta da yok hocam yok. Yani vardı ikram ettiniz ve yedik. Burada üst düzey bir kardeşlik yok. Burada güzel bir kardeşlik var. Üst düzey kardeşlik nedir? darlıkta bile şartları zorlayıp kardeşini düşünmek. Bu üç düzey. Şimdi sahabelerden örnek verelim. Yani bu sahabelerin Resulü olan sevgisi, işte kardeş sevgisi, peygamber sevgisi, bir kılavuz sevgisi, üzerine vahiy akıyor, Allah ile kurulmasına vesile olan sevgisi ne yaptırdı bunlara? Sırtını kalkan yaptırdı. Yani nefsini, onu nefsine tercih etti. Yine o şehitler olacak, su, su bilirsin bu kısayı, Kardeşini düşündü ve kendisi şehit düşüyor. Şimdi, o bin küsur sene önceki o kıssa neden buraya taşınıyor? Ya basit bir su meselesi değilmiş demek ki. Burada üst düzey bir kardeşlik var. Şimdi canlı örnekler canlı örneklere şahit oldum. Üst düzey kardeşlikte. Bir kardeş vardı. Antepli, Halit isimli. İnşallah şehit oldu. İnşallah şehittir. O kardeş anlatıyor. İşte cebine 300 dolar para var. İşte bir cihat beldesinde. Ertesi gün kardeş yolculuğa çıkacak. Parası yok. Kardeş de yolculuğa çıkacak. Ona veriyor. Kendi cebine 1 dolar para kalmıyor. Ve o da bilmiyor tüm parasını kendisine verdiğini. Vallahi diyor. Ertesi gün ya da 2 gün sonra bir bakın cebinde 500 dolar para var diyor. Kim koydu bilmiyorum. Diyor. Şimdi. Hocam bu e, basit bir şey. Borç aldı verdiğin fakültin meselesi değil. Yani şurada diyelim 1 milyar var. 100 milyon vermek var. Başka bir kardeşin cebinde 7 milyon para var. O 7 milyonu vermesi apayrı bir şey. Yani sadece 7 milyon verdi. Ben 100 verdim. Ona daha çok kıymetli. Böyle bir şey yok. Size bir şey, fıkra anlatayım. Konuğumuzla alakalı. Bir tanesi tarihi bir eser satıyor. İşte 100 milyar, 200 milyar, 300 milyar. Gencin biri geliyor. İşte 45 milyon diyor. ve Bozuk paraları bırakıyor. Ona veriyor. Ya neden 300 milyar değil de 45 milyon? Siz diyor, servetinizden 300 milyar ayırdınız diyor. Bu tablo çok kıymetli diyor. Bu bisikletini sattı diyor, her şeyini verdi diyor. Bu buna daha çok kıymet verir diyor. İşte üst düzey, alt düzeyden bahsetmek istediğim şey bu. Şimdi bir kardeş vardı yine, e, Bosna'da bir bacağını kaybetmiş. Afganistan'da, Bosna'da aynı bacanın bir kursun yemiş, bir kardeş anlattı. Ona bir kardeş cihada gidecek bir sorular sor Yani bana Allah için tavsiye et, nasihat et diyor. O da diyor ki, şehadete giden yok altı merhaleden geçer. Bir, cihat beldesinde az konuşacaksın, çok iş yapacaksın. İki, gece ibadetleri. Üç, dilin sürekli zikirle ıslak kalacak Dört, pazartesi perşembe oruçları. Beş, Kur'an okuyacaksın. Altı, şu en önemli e, maddemiz. ihvanlara hizmet edeceksin. Kardeşlere hizmet edeceksin diyor. Ve bunu kardeşler anlatıyor. E, operasyonlarda genelde ilk şehit olanlar aşçılar grubu oluyor. Çünkü sürekli onlar hizmet ediyorlar kardeşlerine. Arka bir bomba düşüyor. Kardeşler arkadan gidiyorlar. Yine bir kardeş anlatıyor. Bir Çeçenistan'da kamptalar. 10-15 tane Türk ile beraber kalıyorlar. Ebu Gannas isimli Suudlu bir mücahit. Ben sizin hizmetçinizim demiş kardeşlere. İşte yemek yapıyormuş, bulaşık yıkıyormuş, ortalığı siliyormuş sürekli hareket halinde. Bu kardeş neyi yakaladı? İhvanlara hizmet. Yani orada oturup zikir edebilirdi, tefekkür edebilirdi, bedene hazırlık yapabilirdi öyle değil mi? Çünkü şehadeti hazırlanıyor. Neden ihvanlara hizmet? İşte üst düzey kardeşlik dedik. Allah'a o kardeş şunu çok iyi gördü. Bizi ağaç olarak algıladı, salladıkça meyveler patır patır düşüyor. Nerede düşüyor? Cennette düşüyor. Cennette adam derecesini artırıyor. O zaman biz kalbimize böyle bir format atabiliriz. Çünkü neden? Biz gerçekten sevdiğimiz kişileri sadece Allah için, tüm sevdiklerimizi sadece Allah için seviyoruz zannetmeyelim. Neden zannetmeyelim? Çünkü Resul Hasan dedi ya üç gün önce bahsetmişti. Üç husus vardır ki kimde bulunursa imanın tadını alır. Biri neydi? Sevdiklerini. Bir Sevdiklerin bir sevgi var. Sadece Allah için sevmek. Demek ki nefis ve başka şeyler için de birbirimizi seviyor olabiliriz. Evet. Şimdi ne dedik? Kardeş sevgisini kardeşi bir ağaç olarak algıladık. Meyveleri gördük cenneti gördük, Allah ile dostluğu gördük diyelim. E, bu dostluktan sonra kardeşlere karşı e, bir bakış açımızı biraz yavaş yavaş değiştirmeye başladık. Peki bu sevgiyi artıran, artıran etkenler yok mu? Yani sadece Allah'ın e, kalbimize e, vermesini bekleyeceğiz? Yani filan e, kula karşı sevmeyi. Şimdi kardeşler hayatıma yön veren Allah'ın izniyle hidayetime vesile olan e, ufkumu açan vesile olan e, bir kardeşle ben tanıştım. Bundan 14 sene kadar önce Beyaz Meydanı'nda. Vallahi bu e, hadise ben şahit oldum. Yani Allah'ın o kalbi attığı sevgi toplumda. Gündüz ben Beyaz Meydan tezyan vardı. Bir üç metrekarelik. Orada pantolon satıyordum. Bir de e, bir derleme çalışma hazırlıyordum. İşte tezgahımı komşulara bıraktım. İşte kapı, ıı, salfa çağrısında, veciye gideceğim. <gülüyor> i̇şte genç biri geldi, şakkalı, keçi sakallı, esselamu aleyküm, şive farklı, ve aleyküm selam dedim. Yana işte, akide Arapça biliyor musun? Gerçekten az biliyorum dedim. Az biliyorum. İngilizce zero dedim, sıfır. E dedi, yine Ay Ayasofya dedi. Ben de ilk hep dedim, pişt, pişt, pişt, böyle hareketler yaptım. Fazla bilmiyorum. Yanına baktım, fıtraten çıkmıyormuş sakalı. Dedim gel beraber gidelim dedim. Ya vallahi konuşmamız en fazla iki dakika. Ya sürdü ya sürmedi. Ama öyle bir sevdim ki hatta işime dedim. Ebu Zeyfi senden daha çok seviyorum dedim. Biliyorum onu Allah için seviyorsun dedi. Hatta bunu rahmetli Zeyfi anlattı. Niye öyle dedin dedi. Tamam bunlar kıskanırlar dedi. Yok dedim o biliyor seni Allah için sevdiğini. Şimdi yolda neyse konuştuk, muhabbet ettik. İşte akidesini sordum. İşte Selefi'yim dedi. Hangi alimleri seversin. Ahmet bin Amel'den başladı. İbni Kayınları'yı temin eder. Sonra işte tezgâhına geldi. İşte kitaplara baktı. Mabet ettik. Ama müthiş sevdim. Yani sonra arkadaş geldi. misafiriyimiz. İşte sarıldılar, oturdular ve gittiler. Yani çok hüzünlü bir tablodur bugün. Gitti ama sanki kalın kolun kırıldı böyle. Yani bir daha gelmeyecek bu adam. Ertesi gün Esselamu Aleyküm. O siz baktım Uzeyfe. Vay Uzeyfe otur ve öyle ıı, tanışıklığımız devam etti o kardeşte. Yani bu hadise şahit oldum. Allah'ın sevgi tohumunu atıyormuş meğer. Şimdi size bir kısadan atacağım. Hani dedik ya Allah sevgisi tetikler kardeş sevgisini. Bir kardeş vardı bu Hafs isimli Mısırlı. İnşallah o da ıı, şehittir. 2000 yılında çekecek insanların inşallah şehit oldu. Onunla 99 tarihinde ee, nerede? Üsküdar ya da Ümraniye'de Arnavut talebeler vardı. 10 kişi kalıyorlardı. Hepin İstanbul'da kalıyor Ebu kardeş. Dedim ki gel o kardeşlerle tanış. Ee, hem onlarla muhabbet edersen Arapça biliyorlar. Allah için onları çok seviyorlar ama çok kaliteli Müslümanlar. Yani git onların yüzüne bak. Şöyle iman, arsin eve gel. İnanın böylelerdi. Hadi giderim o zaman dedi. Gittik. Saat 7.30-8.00 Ahi gidelim dedi. Ya Ebu Hafs, neden bu ortamı terk etmek istiyor? Yani kardeş ortam o kadar tatlı ortam ki. Dedim, bak, dedim acaba bir şey oldu mu? Bir şey mi oldu? Ya? Kardeşler yanlış mı yaptı? Ki yok. Onlar da Ebu çok sevdiler. Ahi illa da gidelim. E hadi gidelim dedim. Ben merak ediyorum. Bu adam niye gitmek istiyor? Gemiye bindik. Emrine geldik. Dedi illa taksiyle gidelim. Ev şirinlerden. Demeyim ya metroya binler şey tramvaya daha yakın. Ahi dedi şey gidelim taksiyle. Dedim bak patlamalar olmuş İstanbul'da bu e, sinagoglar değil, şey patlamaları. Bu banka makyajları falan patlatıyorlardı böyle. GHKPC falan. Dedi ahire de, dedi Resulasyon'un duası vardı. Onu okuyacağım dedi. Evi önüne kadar kimse bizi durdurmayacak. dedi. Ecekte alacaktı komisyonu. Hadi binerim o zaman. Yani, Bindik taksiye. Hocam inanın kaç yerde arabalar durduruyorlar. Eve kadar hiçbir kimse durdurmadı. Bu adam bir şeye iman etmiş. Aceh Efendi. Yani duanın gücüne iman etmiş. Yani ben buna iman et. Nasıl beni durdurur? İnanın o iman seviyesini düşünüyorum ben. Yani Allah hayal eder. Bu kadar güvenmiş. Nasıl onu şok etsin? Yani o seviyeye gelen kişi böyle güvenerek kimse durduramazlar. Ben diyemem şahsen şu imanında. Sadece zannederim yani. Zannederim inşallah bir şey olur Ama inşallah bir şey olur. Çok doğa edermek yolda. Belki titri titriyeceğiz yolda. Belki tedbir alacağız. Ama o yok. O doğaya iman etti. Tamam her şeyi de tevekkül ettin o kardeş. Hocam geldik eve Oturuyoruz. Dede akiben yatacağım dedi. Saat 10.30, 11. Dedi, yerde yatacağım dedi. Yere battaniye koydu. İşte şey hazırlanıyor. Daha hazırlanıyor. Hocam uyudu. Mervehan geceleyin dinç kalkmak için erken yatmayı tercih etti. Hem de kardeşleriyle oturmasına rağmen. Şimdi nefsime vesile nefsinize sorun. Ama hoş bir ortamda siz gece namazınızı düşünerek bu güzel ortama makas atıyorsunuz. Ve diyorsun arkadaşlar ben eve gideceğim. Bu ne demektir? O kardeş, şimdi kardeşlerle birliklerini aldır lezzet yüzde yetmişse diyelim, gece aldı lezzet yüzde yetmişin çok çok üzerinde. Bir kıyas yaptı ve geceyi tercih etti. Elbette ki o kardeşi Allah'a Allah'a sever ve insanlara sevdirir. Şimdi üst düzey seviyeye ulaşmanın yolları nelerdir? Bu kardeşlikte. Şimdi genelde bu askere gidenler daha iyi bilir. Ben bedeli yaptım 26 gün. Pek anlayamadık. Bu asker arkadaşlığı ayrı bir şey. İş arkadaşlığı ve diğer tüm çeşit arkadaşlık hep bir şey olduğunu inanıyorum ben. Çünkü neden hep anlatırlar ya işte askerdeki bir asker arkadaşım vardı. Bak onu arayalım. Ya ne oluyor da sen arkadaşı kuruyorsun ve asker arkadaşından bahsediyorsun bana. Ne var ki askeriyede? E sürekli sana marş okuyorlar, ot yolduruyorlar. Orada ne var? Yani asker şey kardeş, arkadaş sevgisini artıracağı zebire kadar etken yok. Yani kronometre vur başvurduğumuzda bu etkileri göremiyoruz biz. Orada ne var biliyor musun kardeşim? Orada şu var. Şimdi normal şartlarda bizim kalbimizde ne tür sevgiler var? Allah sevgisi, Resul sevgisi, aleyhisselam. İşte selef alimlerimiz sevgisi, anne, baba, kadine, çocuk, dünya vesaire. Askere giden kişi şu sevgileri burada bırakıyor. Allah sevgisi, peygamber sevgisi kalıyor. O Allah ve peygamber sevgisi orada işlenmiyor, sönük kalıyor. Bir arkadaş kalıyor. Yani kalbin en işleyen kısmı arkadaş kısmı diyeleri sönük kaldı. Aile kendi memleketine bekledi. Çünkü sevgi yok, göremiyorsun, edemiyorsun sen. Orada tek gördüğün arkadaş. Ha, o zaman ne olmuş olacak? Kardeş sevgisini artıracak zeminlere başvurmamız gerekiyor. da en iyi zemini kardeşler, inanın cihat bölgeleri. Ama en üst düzey zemini oralar. Peki diğerleri de o seviye yakalanamaz mı? Kesinlikle yakalanır. Ne gibi? İki kardeşler ki gelin der, Paşa'dan binelim trene, kurt kadar gidelim. Belki iki gün sürüyor. Yol azıklarımızı alalım yanımıza, davetçi kitapçıklarımızı alalım yanımıza, vagon vagon davet edelim hem birbirimizin sabrını ölçmüş oluruz, hem destek çıkmış oluruz, hem dertleşiriz. Çünkü hepsi uyudu. İkinizi ayırırsınız. Ne yapacaksınız? Mecrüben konuşacaksınız. Yani muhabbetin artması inanın sevgiyi artırıyor. Muhabbet çok olduğu zaman hakikaten sevgi çok oluyor. Az muhabbet, inanın az sevgiye yol açıyor. Bir de kişisel gayretler var bu sevgiyi artırmada. Şimdi her zaman her kardeşe aynı sevgi maalesef verilemiyor. Bu da e, kınanan bir durum değil. Yani mutlak manada kınanan bir durum değil. Ya yani sen neden en çok Mehmet'i seviyorsun, Ahmet'i az Ahmet seviyorsun? Kimse kınayamaz. Çünkü sevgi kontrol hakikaten zor bir şey. Çünkü Resulullah Selam'ın eşlerinden birini en çok seviyor. Yine bir sürü sahabelerden en yakınlarını Ebu Vekir Radyoğlu, Ömer Radiyallahu Şimdi bu seviyeyi yakalayan kişiler yok mu? Var. Çevremize, gözlerimize şahit olduğumuz kişiler var. İnanın ona, e, kardeşime sorun deyin ki, sağdollah deyin İşte Kasım abinin en sevdiği kişi kim İstanbul'da? Zan benim benimdir. Bana sorun aynı şeyi ben söylerim. Kime sorsa aynı şeyi onlar söylüyor. Bu adam demek ki bazı şeyler yakalamış herkese aynı tahammülü gösterebiliyor. Şimdi yine bu şeyi yakalamış, seviye yakalamış kardeşlerden de örnek vereyim. Malatya'da bir kardeş <gülüyor> evine her ziyaret ettiğimde işte komşulardan birini çağırır. O komşulardan biri de e, fıtraten gülmesi çok garip. Yani kulakları rahatsız eden bir gülme şekli. Ben utanıyorum. Başka gidiyorum. Yine komşun çağırıyor. Bir gün dayanamadım. Dedim Akı'da özel bir soru soracağım. Yani gerçekten iyi sabrediyorsunuz. Bunu nasıl beceriyorsun Akı dedim. Dedi ya ben bunu ibadet olarak görüyorum. dedi. Hocam bak işte o bakşaç dedik ya ağaç sallıyor. Yani onun o şeyine ben tahmin ediyorum. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Kur'an okumada ecir var ya zorlanarak okuduğun zaman iki katına çıkmıyorum hocam. Çıkıyor. Neden ikişeyle sen mücadele ediyorsun? O ona rağmen sabrediyor ve çağırıyor. Bunu yapmak hakikaten zor bir şey. Ya ben olsam çağırmam. Niye? Dedik ya, ağaçta bir meyve düşecek, hayır o meyve orada ağaçta kalsın. Bunun eşitleri nedir biliyor musun? Benim ecre ihtiyacım yok. Yani biraz kaz, altına bu çıkıyor. Biraz da kazın zaman cennete de sanki ihtiyaç yokmuş gibi. Emin olun böyle. Yani kimse demesin, olur mu ne demek? Hepimiz cennetin yarışıyoruz. İyi ama, hocam şimdi bir test yaparlar adama, İnanın problemin nerelerinden çık çıkacağını bilemezsiniz. Neden? Şimdi işte Bosna-Kosova şey Bosna-Kosova savaşı döneminde bir kardeş hadi gidelim dedi bir kardeşe. O kardeşle ders yapan biri Vallahi açıkça konuşan ben korkuyorum arkadaşlar. Şimdi bunu korkutan etkenler neydi? Esir düşmek, yaralanmak, ama ölmek yani şehit olmak diyelim. Aslında işin temelinde inanın ahiret e, inancında biraz problemler vardı. Biz üstünü örtmüşüz. Gerçekten üstünü örtmüşüz bizler. Neden? Allah kadar 72 huriden bahsediyor. Dünyada bir tane kadın var. Bu yaşlanıyor, bunlar yaşlanmıyor. Bu çirkinleşiyor, bunlar çirkinleşmiyor. Bu bazı çene yapabiliyor, bunlar hiç çene yapmıyor. Bu sınırsız, bu sınırlı. Yok hayır kalsın. Burada sıradan bir ölümle karşı karşıyasın, burada o yok. Burada öldüğün zaman acı çekme ihtimali çok yüksek, burada o yok. Burada des yani can verdiğin zaman 72 Allah'ın izniyle şefaat hakkı var, burada o yok. Burada direkt cennetini görüyorsun, burada o yok. Bu kadar artıya rağmen neden burası tercih edilir? Bir insan ahmak olmasına normal şartlarda ama işte biraz kazıdığı zaman yani dille söylemesek bile buna bak samiyetinle söylüyorum inanın temelde şeyi atıyor. Ya bir acaba. Yani gizli bir acaba ya atıyor Niye biliyor musunuz? Bakın. Kardeş anlattı. Diyor bir Yemenli bir kardeş vardı diyor. Çok takva bir kardeşti diyor. İşte gece Kur'an okur, namaz kılar, ağlar, operasyona 5-10 dakika kala arkadaşına demiş ki ya Allah var mı demiş. Haşa bir tokal atmış buna, kendisine gelsin diye. Ya neden vurdum bana demiş, sen böyle de dedin demiş. Ben nasıl öyle derim diye ağlamış. Hemen çıkarıyor Kur'an iki sayfa okuyor, operasyona başlıyor, vuruluyor inşallah şeydir. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani biz Allah'tan neden bizler ya, yani ey iman edinler iman edin, yani şöyle bir daha bir gözden geçirin. Teala demiyor mu Haşr 18. ayette? Yani insan şu ne hazırlana bir baksın diyor. Yani eksik mi hazırladı? gereksiz hazırlıklarım mı var? Yanlış hazırlık mı var? Bidat şiirlerim var. Yani bu hazıra bir baksın. Yani emin olun Allah inancı, ayet inancı, melek inancı, ölüm meleği inancı bunları yani tekrardan bir gözden geçirmemiz gerekiyor acilen. Şimdi şeyden bahsettik. Bu kardeşliği artıran etkenler bir de kişisel gayretler vardır. O da nedir? Diyelim ben bir kardeşten rahatsız oluyorum. Ne yaptı? Diyelim ki bir gaf yaptı. Ne yaptı? Alaycı baktı. Ne yaptı? Beni mahçup etti bu oturumda. Ne yaptı? Gıybetim yaptı vesaire. Buna bakış açın. Ne olması gerekir? Şeytanın atacağı ilk zaf şu. Bundan uzak dur. Bunu, telefonunu sil. Bir daha bununla konuşma rahat edersin. Ya hakikaten de öyle. Konuşmasın rahat edeceksin. Ama eşitlere bakıyorsun. Bu Bu neye mal oluyor? Bir ağaç kesiliyor, atılıyor. Benim böyle bir lüksüm yok. Yani zaten bu akidede sayı çok çok az. Öyle değil mi? Say az yani bir de ben doğrayamam. Peki yapmam gereken ne? Aslında bir aşılama sistemi vardır. Ha, o zaman ben sabredeceğim. Peki niçin sabredeceğim? O da bir ecir var. Ecir ne işe yarıyor? Cennet. Hani ya cennete okuyoruz. İşte bu cennet aşkı, cennet sevdası inanın tahammül ettirebilir. Eğer yani benim kusurumu siz bağışlamıyorsanız, şuna inanın arkamdaki cenneti görmüyor demektir. Başka bir şey lanmı, cimmi yok. Yani siz bir insanı kaybediyorsunuz ya. Yani üniversite sınavına girmiş ya da on soru <gülüyor> sorulan bir öğrenciye, ya ben şu soruyu beğenmedim. O Bu dokuz sorudan sorumlu olur. Yüz alma ihtimal sıfır. En fazla 90 olur. Kime zarar verdi? Kendisine zarar verdi. O zaman ne olmuş oluyor kardeşler? şu an hepimize nefsim, önce nefsim mesleğine söylüyorum. Bu İslam dairesi, akidesi, sayı akide içindeki kardeşlerde irili ufaklı bir kusur, hata, günahına şahit olduğunu görürsek, bu bir insandır diyeceğiz. Bu bir ağaçtır diyeceğiz. Biz bunu sabırla, nasihatla, hoşgörüyle biz besleriz. Tekrar o meyvelerimiz koparmış oluruz inşallah. Ben tekrar ediyorum. Ya işte filan filan nasıl? Vallahi üç aydır görüşmüyordu. Niye? Ya başarı soruma gibi bet olmasın. Kardeş seni bir defa Allah'la sorun var. Seni bir defa cennette sorun var. Sen ondan sonra hiç sorun yok. Sen onu kaybetmişsin haberin yok. Cennetini kaybediyorsun haberin yok senin. Ya sen cennette müjdelermen lazım. Öyle değil mi? Yani ben başka gerçekten bulamıyorum ben. Yani ben bir kardeşi nasıl çizik atarım ya? Bu olmaz yani. Bu kardeşi artıran etkenlerden diyelim ki kardeşlerden biri kusur işledi. Büyük bir ihtimalle o kardeş şunu düşünecektir. Ya birazdan fırça atacak. Ya birazdan tartışma oluşturacak. Ya ben gittiğinden sonra gıybet edecek. Böyle zannedecek. Ama biz tam tersi tebessüm edeceğiz ve ona dua edeceğiz. İç dünyasında kıpkırmızı olacak. Ya ben ne yaptım diyecek. Ertesi gün en sevilen dostumuz olacak. Allah tırıbı Kur'an'da diyor zaten kötü, iyi davran, en yakın dostun olduğunu görürsün. Bu Allah tarafı fıtratı bilen bilmez mi bunu? Ablu bir kitabını okumuştum ben. Ders halkasından biri Ablu hakaret ediyor. Allah'ın yiyenlerden biri anlatıyor. Hepimiz ablazama baktık diyor. Acaba ne diyecek bunu? Hakaret etti ve gitti diyor. Başladı onun faziletinden bahsetmeye diyor. O böyle bir insanlığı, böyle bir insanlığı. Şimdi hocam kaç sene önce Afganistan'ın ne dağının ne eteğinde böyle bir kısa yaşanmış. O kısa kitaplara gelmiş ve burada konuşuluyor. Demek o basit bir kısa değil. Peki bu rahatlayamaz mıydı? Ya o zaten şöyleydi şöyle oh böyle diyor ve böyle bir gevşerdi. Haramar tatlı olur. Neden acı kısmını tercih etti? Çünkü ağaç, kardeş ağacın ecir Devam ediyoruz, az kaldı zaten. Şimdi kardeşlere zarar veren etkenler. En büyük etken borçlanmalar. Kardeşin bin dolar ihtiyacı var. Şimdi borçlanırken uzun vadeli tarih vermek istemez genelde. Rahat alabilsin diye. Eğer bir ay içinde gelme ihtimali varsa paranın 20-25 gün içine vereceğimdir. O da tamam der. Verir bin dolar. Borç vermiş olur. Gün yaklaşır. Utanır. Alo bu on beş gün gecikecek. Son dakikaya kadar bekler. iyice sıkıntı içine girer. Ya telefonu kapatır. Ya da işte artık erteler erteler. Ya kusura bakma şöyle oldu böyle oldu. Sıkıntıya girer. Onun ertelemesi, telefona bakmaması şeytan borç verene bir zarf atıyor. Bak senden kaçıyor diyor. Hiç şeytan şöyle demez. Ya... Uğraşıyor, veremiyor. Bak Allah-u Teala alacaklı olan primler vaat ediyor. Borcun ertele, ecira. Alacağına çizik at, ecira. Sadaka olarak say, ecira. Ama böyle deme şeytan. Bak senden kaçıyor, borçtan kaçıyor. Ya ona mı daha borç verilmez? Ya öyle deme, her zaman verilmez deme. O gün sıkıştı, ertesi mümkde. Hiç sıkışmayacak. Yani bir insan bir gün hata yapıyor olması borçlanmada her zaman öyle olacak anlamına gelmez ki. Üstünün zansızlık hocam? Nasıl? Zansızlık Kesinlikle hocam. Yani, şöyle olabilir. Diyelim ki kardeş dedi ki Feyzo bana bin dolar para lazım. Ben biliyorum ki bin doları vermekte zorlanabilir bu arkadaş. Ona benim tavsiyem şu olur. 300 dolar ben vereyim. Yani vereceğim 300 dolar gelmese de olur kısmıdır. Eğer bin dolar vermek istemiyorsan vermek en güzeli. Sen ecir alırsın. Neden bir kardeşin sıkıntısını giderdi? Ayrıca Allah senin sıkıntını giderecek. Yani oranın sıkıntısının giderilmesi trilyon dolarlarla ölçülmez. Ama biz bin dolar ölçüyorsak, ben dediğimiz gibi bak yine ayret imanımızdan bir sıkıntı var. Ya birey 700'den bahsediliyor, verilmiyor. Hocam, ya gerçekten rızık konusunu biz eğer şuraya sindirseydik tevekkül rızık konusunu, vallahi kardeşlik konusunda 150'si belki de halledilecekti. Yani emin olacaksın da Allah sana tekrar veriyor zaten. Yine zan kardeşi bozuyor. Kıskançlıklar kardeşlikleri bozar. Ee, bir günaha şahit olmak kardeşliği bozan etkenlerden. Kusurları araştırmak. Ee, bir de şey hocam. Şimdi eğer bir ibadetin eczi çok büyükse o ibadet zordur. Neden aksin gölgesine gölgelenecek yedi sınıftan biri şey Allah için bir ara gitmeleri? Hocam çok kolay olsa emin ol orada zikredilmezdi. Öyle değil mi hocam? Bak orada zikredilenlere bak. Bir bayanın tehditine hayır. Kaç kişi hayır diyecek? Çok zor. Yani kardeş sanki çok kolay gibi geliyor ama sanki zor gibi. Bir de kardeşi tetikleyen etkenlerden biri kardeşinin yüzüne sen Allah için seviyorum demesi. Şimdi bunu bir sitede yazdım. Ben de sen Allah için seviyorum. Şimdi burada ne mucize var biliyor musun hocam? Seni Allah için seviyorum. Şimdi normalde bana ne? Bir. Allah seviyorum. Bunu ben nasıl değerlendireceğim? Bu sevgiyi. Bak oradan bir söz geldi. Baktım söze. Seni Allah için seviyorum. Bu sözü geldi. Bunun bende nasıl bir artısı olacak? Nasıl değerlendireceğim ben bu sözü? Yani diyor ki bana mesela bir örnek verelim. Diyelim ki ben Geçen hafta Osman kardeşi yokken diyelim Osman'ın gıybetini yaptık. Zannettim ki kimse Osmanla söylemeyecek. Osman bir daha buraya gelmeyecek. Bir baktım Osman geldi. Eyvah derim benim Acaba arkadaşlar biri Osman'a söylediğimi söylemeyecek. Kafamda elli tilki tiliki Eğer söylemişlerse Osman bir defa bana ya böyle yapar. Ya, ya Allah fayesini bir şey bir tepki gösterir bana. Ama Osman diyor ki fecdat sen Allah'a seviyorum. Yani öyle bir sıkıntı yok diyor. Yani rahat ol diyor senin aklına hiçbir şey bana gelmedi diyor. Elhamdülillah diye ben. Yani uyyubdukun filahı acayip bir mucize. Bak yine yaşadığımız kıssalardan bir şey anlatayım. Bugün arkadaşım var Çetin onlara gideceğim. Bu anlatın bir 8-10 sene önceki hadise. Eşim dedi ki ben de gelmek istiyorum Çetin'lere. Neden dedim. Ya işittim ki diyor. Çetin'in hanımı beni sevdiğini bir arkadaşıma söylemiş diyor. Yani oradan bir se Ben işte Fevzan Hanım'ı seviyorum demiş diyelim. Çetin Hanım'ı. Bu mutlu oldu. O mutluluk onun yanına koşturuyor. Yani onun yanına gelecek. Hani sen beni se seviyormuşsun ya. Bak ne oldu bir sevgi kazandırdı. Yani o zaman seni Allah için seviyorum demek. Tam bir antibiyotik. Tam bir aspirin. Yani o zaman seni Allah için sevmiyorum. Anlaşacağız hocam. İlk öğrendiğimde Huzeyfe'den bir arkadaşlar seni Allah için seviyorum Ahmet dedim. Şaşırdım lan ne oluyoruz bir, bir erkek erkeği seviyorum diyor İnan öyle anlaşılıyordu. Ama Allah'ın dostu şimdi oturdu yani yerleşti. Elhamdülillah yani bu iyi mesafe kat edildi. Yani aklardan gelmezsin. Kesinlikle öyle. Şimdi sahabe Resulü oturmuşlar. Oradan biri geçiyor. Sahabe Resulü diyor ki ben şu gideni seviyorum diyor. Allah için seviyorum diyor. Ona söyledin mi diyor. Yok. Git ona söyle diyor. Şimdi <gülüyor> empati atın. o sade yerine koyun. Resulü yanınızda biri geçiyor. Ben hangi gereçlerle Resulü Aleyhisselam onu seviyorum diyeceğim. Bir. Acaba gerçekten sevilmesi gereken bir insan mı? Olur da ben bilmiyorum olabilir. En azından beni uyarır. O zaman ne yapacağım ben? Diyelim bu ortama geldim. Şu an canlı bir örnek verelim. Ama tamamen misal. Diyelim ki buranın en yaşlımız kim? Abimiz. Yaş olarak. Şimdi ben diyeceğim ki... Şimdi bu kardeşi ilk kez görüyorum. Acaba buna dostu kurayım mı, mı, Bir şüphe var kafamda. Hocam bunu Allah için seviyorum. Hmm, tamam. Yani referans ben nasıl söyleyeceğim sana? Hocam bu ne iş? Denmez herhalde. Evet. Tab Allah alem biz illa da sahabe bu niyette sordu demiyoruz. Sadece... Dersler çıkarmaya çalışıyoruz. Bir bu. İki, Ey Allah'ın Resulü, ben firanı Allah için seviyorum. Bu sevgin neyi gerektirir bilmiyorum. Yani ben içinde geçeni sana söyledim. Bundan sonra yeni bir amel işleyecek miyim, o içinde kalacak mı? Ona söyledin mi? Hayır, bir söyle. Tamam. Yani ben onu seviyorum. Neyi gerektirir öğrenmek için? Sormuş da olabiliyor. Allah'a emanet etti. Iki. Üç. Oradan biri geçiyor. Belki beş saniye sonra kaybolacak. Orada bir ecir geçiyor. Eciri yakalayan bir sahabi. Öyle değil mi hocam? Ha demek ki mi dedik ya bir su içme eyleminde yedi ecir vardı. Sekiz saniye sürmedi. Ha o zaman biz bir kardeşe karşılaştığımız zaman ya da otobüste önümüzden geçiyor. Zerka ben ver evet onu Allah için seviyorum. Bu kadar ya. Verip dedi gitti al bir ecir. O zaman ne olmuş olacak? Zerka'ya ben şu mesajı da veriyorum. O sevilmesi gereken bir kardeş. Yani sen onu sevebilirsin. Eğer bana e, güveniyorsan. Gibi. Yani inanın bu sevgi basit bir konu değil. Acayip dersler içeren bir konu. Yani ne kadar değişersen o kadar dersler çıkıyor bu sevgi konusunda. Tengenli olduğunu öğretiyorsun. Nasıl? dinden olduğunu öğretiyorsun. Tabii. Onu öyle demekle de yani. Öyle öyle. Şimdi sevgiye karşılık olmuyor. Melek önüne geçiyor ya. Hı -hı. Sen nereye gidiyorsun? Sürekli nereye gidiyorsun? Evet, evet. Niye gidiyorsun diyor ya. Diyor, ben şimdi Hı -hı. Bir arkadaşımız diyor ziyaret gidiyorum. Bir onda bir çıkarılmaz mı? Yok, yok diyor. Bir beklentim <gülüyor> var mı? Yok. Hiçbir şey yok. Vallahi geçiyorum. O yüzden gidiyorum. Evet. O zaman ne olacak biliyor musun olacak? Bakın. Alınsa yeni bir salya var. Şimdi İstanbul Bursa Yaklaşık e, otobüse 4 saat falan der. Yalova 3 saat İzmit buçuk saat. Bur sevgili en fazla 25 milyon 25'te dönüş 50 milyon zaten mola yok ki diyelim Hadi yolda da 27 diyelim. Bir 10 milyonluk da arkadaş şey diye aldım, 60 milyon. On da hadi ne olur olmaz 70 milyon 70 milyon sen diyeceksin Allah'ım ben bu 70 milyon büt ayırdım Sırf bu ecri almak için. Bindin Bursa'ya gittin. Selam olsun Sait. Hayırdır hangi rüzgar attı? Bu hadis Buhari hadisi rüzgar attı. Hayırdır vallahi böyle bir şey vardı. Ben bu sözü söyleyeceğim. Bak çay içip e, gidiyorum. Evet, evet. Hocam onlar uçurursun sen. Evet, Bize Allah'ın için seven bir kardeş geldi. Bunun bedeli 70 milyon. Şimdi şu cebimizden ki para 70 milyon. Yarın da pazar diyelim. Yani gün müsait. 70 milyon artı 24 saat ya da 10 10 saat bir zaman gidecek. Karşılığı ne? Cennete derece. 70 milyon cennet. Ya başka pazar giderim. Bu nedir biliyor musun? Vallahi eşittir cenneti anlayamaman. Yani sahabe anladı biz anlayamıyoruz. Sadece okuyoruz. Emir onu bakmakla görmekle çok farklar var. Biz sadece bak bakıyoruz ama onlar görmüşler. Onların gördüklerini biz okuyoruz fakat henüz bakamadı. Yani inşallah bakanlardan oluruz. İnşallah. Yine bu hadisleri bilirsiniz. O şehitlere ve peygamberlerin gıpta ettiği bir makam vardı. İşte kardeş Allah için birini sevip ayrılan. Aynen. Yine e, bir insanın kendisine menfaati olmayan bir başka adamı sadece Allah için sevmesi imandandır. İşte bu işte iman budur. Heysemi de geçen eee sahibi hadis olduğu yazılıyor kadın kitapta. Yine kutsi hadis benim için birbirlerini ziyaret edenlere, nasihat edenlere ve benim rızamı kazanmak için gayret edenlere de sevgim hak oldu. Benim için birbirlerini sevenler, nurdan minmerler üzerinedir Ahmet bin Ahmet. Şimdi, e, az kaldı. Ben şeyi düşündüm. Dedim ki, Ya Rabbi, benim diyelim, Ebu Zerka kardeşimizi, Sennem'in sana ulaştığı mesaj nasıl? Yani sen nasıl bir mesaj ulaşıyor da bu kadar ecirler veriyorsun. Yani bu namaz olsa hadi sen ve ben arada hiç kimse yok. Dua olsa sen ve ben arada hiç kimse yok. Ama Ebu Zerkay seni Allah için seviyorum diyorum bir görüntü var ikram ediyorum görüntü var hep Ebu Zerkay'a hizmet. Yani bu nasıl bir mesaj gidiyor da bana böyle bir büyük bir pirimler var. Sanki Allah'a şöyle bir ses geliyor sanki. Feyyus'a sen benim hükmümü uyguluyorsun. Yani sen beni sevmeseydin buna ikram etmezdin. Sen beni sevdiğini ispat ediyorsun. Bir tanımadığın birine sarılıyorsun. Kimin için? Benim için. Bir görüntü var. Yani hac olsa, işte namaz olsa, oruç olsa sonu belli. Dersin bu zaten Allah için. Ama derin o yok. Memleketini bilmediğin Garip garip insanlar ve sen diyorsun ki sen Allahçisi seviyorum gel kardeşim diyorsun tamamen Fransız bir mesela yani malzeme tamamen aykırı bir malzeme ya yani normal şartlarda hatta sorguda polis demişti bana ya evlerine kadar kişiler geldi yabancılar yani nasıl evin alıyorsun tanımadıklarını dedim vallahi bu kardeşlik yani bunu anlamak zor şimdi bir beş tane özet yapalım hocam maksimum kardeşliğe erişebilmenin yollarından biri ile dostluk. iki günahlardan tövbe etmek. Çünkü günahlar gerçekten İbn-i dediği gibi kalbin Allah'a ve ahirete olan yürüyüşünü yavaşlatır diyor. Çünkü günah işlenen bir insan yalnızlaşır. Ki hayatımızda tecrübe dolu yani. İnanın, günah işlenen dönemlerde, yani tüm arkadaşlardan uzaklaşıyorsunuz ve arkadaşlar ve ibadetler size çok sevimsiz geliyor. Ki en nazlı ibadet e, namazdır. Hemen yani kısa sürede çıkmak istiyorsun. Sünnetler gidiyor. Cemler oluyor. Gereksiz gereksiz. Kısaltmalar. Kardeşlere bakış açımız şu olacak artık. Cennette arama girmiş bir ağaç. Ben saladıkça cenneteki derecemi artıracağım. Ve yine üst düzey için, üst düzey kardeşi için cenneti iyi tanımamız gerekiyor. Allah Teala kalplerimize kardeş sevgisini artırsın. Günahlarımızı affetsin. Anlattıklarımızı, işittiklerimizi yaşamamıza nasip etsin. Allah razı olsun.